Eski Yunan'da Atina'da şarapların aromalandırılmasında kullanılan menekşe parfüm dünyasının içine dahil olduğunda işleri biraz karıştırıyor. Öncelikle doğal menekşe yağı mevcut olmasına rağmen elde edilmesi oldukça zor ve pahalı bir koku maddesi. İkincisi az önce dediğim gibi çiçek ve yaprak ayrı ayrı hoş fakat çok da farklı kokuyorlar. Dergilerde okuduğunuz koku tanıtımları içinde menekşe kelimesi geçebilir ancak büyük olasılık o tanıtım metinlerini yazanlar bile çiçek çekle yaprağın arasındaki bu kokusal ayrımdan habersizdirler. Hatta bu cehalet bazen maalesef daha da ileri gidebiliyor ve kokusunun benzediği iris yani süsen köküyle karıştırılarak bazı tanıtım metinlerinde menekşe kökü diye de bir koku notasından bahsediliyor. Oysa menekşe kökü eski tıpta tedavi edici özelliği dolayısıyla ilaç niyetine kullanılmış olsa bile parfümlerin formülleri içinde herhangi bir kullanımı yok. Menekşe çiçekleri tatlı, pudramsı ve azıcık da Baharatlı kokarken yapraklar taze biçilmiş çimeni andıran topraksı bir koku profiline sahipler. Menekşe çiçeğinin kokusunun yapısı içinde terpenler ve onlardan gayrı da esas karakteristik kokuyu veren iyononlar var. İyononlar nefis kokan moleküller ancak küçük bir de mahsurları var. Burnumuzdaki koku alıcılarını bloke edebiliyorlar. Yani biz menekşeyi veya içinde menekşe kokusu olan bir parfümü birkaç kez kokladıktan sonra artık onun kokusunu alamaz hale geliyoruz. 1893 yılında Timan ve Kruger isimli iki kimyager. Parma menekşelerinin içindeki iyononları ayrıştırarak parfüm dünyasını bir menekşe kokusu bolluğu içine sokuyorlar. İyononların ayrıştırılmasıyla beraber bu koku moleküllerinin başka kaynaklardan da ucuza elde edilmelerinin önü açılıyor ve çok da pahalı olmayan menekşeli kolonyalar her tarafı sarıyor. Kendi içinde geniş bir koku paleti sunuyor bize bu iyononlar. Yani taze açmış çiçek kokusundan ağaçsı tatlı notalara kadar bir çeşitlilik içerirlerken içlerinde biri olan metil iyonon, Türkçe süsen dediğimiz iris kökünü de andıran kokusuyla farklı ve yeni parfüm formüllerinin de habercisi oluyor. Metin iyononun cömertçe kullanıldığı en belirgin parfümler arasında bir niş parfüm markası olan Serge Lute'nin feminite dubuasını sayabiliriz. Öte yandan menekşenin yaprağına geldiğimizde o topraksı ve taze kokunun da içinde bol bol salisilatlar var. Oktin esterleri ve metil heptin karbonat menekşe yapraklarına biraz salatalık, biraz da kavun gibi farklı bir tazelik kokusu sağlıyorlar ki modern erkek parfümlerinin pek çoğu için bu ögeler neredeyse olmazsa olmazlar haline geliyor. Bunlara örnek olarak Christian Dior'un Fahrenheit'ını hemen verebilirim size. Demin bahsettiğim metil iyonunun ticari yaygınlaşması 1935 yılında oluyor ve iki farklı şirket bu molekülü iraldein ve raldein A isimleri altında koku maddesi pazarına sunuyorlar. Bu şirketlerden Raldein Ayı satışa sunan Jivodan şirketinin sahibi Leon Jivodan'ın yakın arkadaşı ve meşhur Chanel 5'in yaratıcısı Ernst Baud'a 1942 ve 1946 yılları arasında satışta olan Mademoiselle Chanel No Bir isimli parfümün içine bundan %25 oranında koyarak bir anlamda parfüm aleminde abartılı kullanımla başlayan yaygınlaşmalarında tetikçisi oluyor. İyi de bu iyononlar nasıl oluyor da ayrışıyorlar? Menekşe'nin pahalı halinden çıkıp da ucuz bir ham madde olarak parfüm tasarımcılarının önüne geliyorlar. Veya şöyle soralım bu soruyu: Bu ayrıştırma işlemi ilk nasıl başladı? Cevaba geçmeden önce kısa bir kahve molası verelim dilerseniz sonra devam edelim. Kumdan dinliyoruz. One Million Faces. I'm ready to lose myself in your one million faces Açık Radyo 94.9 Koku programındayız. Kumdan dinledik One Million Faces. Johann Carl Wilhelm Ferdinand Thiemann, kendi adı verilen Reimer-Thiemann reaksiyonunu keşfederek ve vanilinin bugün kullandığımız ucuzlamış bir malzeme haline gelmesine sebep olan bir kimyager vanilyanın yapayını ucuza mal etmek timanı kesmiyor ve bu kez farklı bir macera peşine düşüyor. Evet tahmin edebileceğiniz gibi yeni takıntısı da menekşelerin o nefis kokusunu laboratuvar ortamında elde etmeye çalışmak. Tabi böyle bir şey yapabilmek için de öncelikle menekşenin içindeki ona esas karakteristik kokusunu veren molekülleri araştırabilmesi lazım ki daha sonra o molekülleri başka kaynaklardan elde ederek ticari kullanıma sunabilsin. Malzeme de hem ucuzlasın hem de timana para kazandırsın. Böyle dediğimde doğal olarak hepimizin aklına bu çalışmaya menekşenin yağıyla başlanması gerektiği geliyor. Ancak bilimsel araştırma için dahi olsa ve az çok sağdan soldan fon bulabilse bile menekşe böyle bir çalışma için oldukça pahalı bir malzeme. Fikir vermesi için söyleyeyim yarım kilo yağ elde edebilmek için yaklaşık 20 bin menekşe çiçeği gerekiyor. Düşünün ki 1890'larda yapılıyor bu çalışma ve o zamanda da mikro kimya olanakları yok. Yani gramın bilmem kaçta biri gibi ölçülerde ham maddeyle çalışabilecek yeterlilik ve efsafta alet edevat olmadığı için TİMAN daha kaba ölçümler yapmak zorunda ve bunun içinde ona gereken yağ miktarı ekonomik olmaktan çok uzak. Bugünden yapılan tahminler o dönemde o çalışma için gereken yağ miktarını 5 ile 7 kilo arası diye tahmin ediyor ki bu da Timan'ın araştırma bütçesini oldukça aşan bir maliyet demek. Bu olanaksızlığın net bir şekilde ortaya çıkması üzere Timan gene oldukça pahalı ancak menekşeyle mukayese edildiğinde görece daha ucuz olan bir başka malzemeye yöneliyor araştırmasını yapmak için. İlk bölümde kokusunun benzerliğinden bahsettiğim süsen kökü veya iris dediğimiz bir diğer kokulu kaynak bu. Biz nasıl kokusunu benzetiyorsak timan da bu iki koku kaynağının yani menekşeyle süsenin kokularını fazlaca benzer buluyor ve bu yüzden de içlerinde mevcut bir ortak molekülün bu benzerliğin sebebi olduğunu düşünüyor. O halde aynı molekülü daha ucuz bir kaynaktan elde edebiliyorsa o da onun üzerine gidip laboratuvarını onunla dolduracaktır ve dolduruyor da. iriste de denilen veya daha doğru olarak Oris root Oris kökü de denilen süsen kökünden ismini İron olarak adlandırdığı bir molekül bir keton ayrıştırıyor Timan. Ona göre İron tam aradığı menekşe karakterini taşıyan bir kokudur. Gece gündüz çalışarak bu ironun formülünü çıkarıyor laboratuvarında. Büyük bir şans eseri daha sonra anlayacağı üzere bu formül yanlış bir formül. Ancak o anda Timan Timan bu yanlışlığın henüz farkında değil. Timan ve yardımcısı Kruger çekiyorlar önlerine bu yanlış formülü ve başlıyorlar yeni bir kimyasal bileşim oluşturmak için çalışmalar yapmaya. Bu formülü elde edebilmek için sağa sola saldırırlarken sonunda Hint limonotunun içinde bulunan sitrel isimli bir aldehidi alıyorlar ve bunun üzerine denemelere girişiyorlar. Planları şu sitrel isimli bu aldehidi alacaklar, asetonla yani dimetil ketonla işleme tabi tutacaklar, suyu Büyünü ayrıştırıp İron molekülüne ulaşacaklar. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta ironun menekşe ve süsen yani iris gibi iki pahalı koku kaynağının karakterini veren molekül olduğunu tahmin edilmesi. Ancak Timan ve yardımcısı Kruger'in bunu Sebilullah ucuz bir şekilde ulaşılabilen Hint limonotunun içindeki bir aldehitten elde etmeye çalışmaları. Yani yöntem ve seçenekler çalışmanın amacı olan aynı kokuyu daha ucuza elde etme amacına gayet uygun olarak ilerliyor. Bir geniş parantez daha açıyoruz. Burada Hint limon otu veya Hint limon çimeni veya İngilizcesiyle kısaca lemongrass oldukça uygun fiyatlı halen de pek çok ürünün parfümü içinde kullanılan bir doğal malzeme. 55 değişik türü var hem kendi halinde hem de içinden ayrıştırılan pek çok molekülle koku dünyasının malzeme açlığını fırından alınan ekmek gibi en ucuz şekilde bastırmak için kullandığı bir doğa mucizesi. Kokusunu daha belirgin anlayabilmeniz için size şunu söyleyebilirim. Hani Bazı marketlerde falan sivrisinek kokan mum diye bazı mumlar satılır. E, açık havada kullanılmak üzere satılırlar. Çoğu yapay renklendirilmiş olsa bile sarı renklidir. Ve yakıldığında da baygın limonu andıran bir kokusu vardır. Hint limonotu o mumların kokusuna çok benzeyen bir koku taşıyor. Yani aromatik aromatik otlar sınıfında değerlendirilen bir bitki. Dediğim gibi tam ekşi limon gibi kokmasa bile tatlı ve baygın bir limon havası taşıyor. Yaklaşık 2 santim eninde bu otun yaprakları yeşille mavi arası renkte ve boyu da çoğu zaman bir metreyi geçebiliyor. Geçen hafta daha ayrıntılı anlatmış olduğum buhar distilasyonu metoduyla yağ elde ediliyor ve bu yağın içindeki timanın da iştahını kabartan sitral isimli molekülün Uzunca bir dönem tek kaynağı ve adresi oluyor. Daha sonra terpen kimyasındaki gelişmeler sonucunda bu ucuz malzeme sitral bile yapay olarak daha ucuz elde edilebildiğinden ayrıca ondan elde edilen sitrel de ilerleyen yıllarda sağlığa zararlı bulunup kullanımı kısıtlandığından Bugün eski şöhret ve veriminden oldukça uzakta limon otu. Farklı mutfak örneklerine meraklı olanlarınız varsa ve bu meraklı olanlarınız bu farklı örneklere ulaşabiliyorlarsa özellikle Tayland mutfağında limon otunun hem çok önemli aromatik bir katkı malzemesi hem de tabak süslemesi için çokça kullanıldığını söyleyebilirim. Genelde Asya mutfağında çay, çorba ve köri baharatı karışımı içinde de kullanılan limon otunun kokusunu e, tarif etmek için verdiğim Sinek var örneğinde bu otun içindeki sitronelal ve sitronelol başrole çıkıyor ve bu kokularda sivrileri rahatsız ederek bizim rahatsızlığımızın önüne geçmeye çalışıyor. Çok kısa bir lüzumsuz bilgi vereyim. Bu tip molekül isimlerinin sonu al ile bitiyorsa aldehit ol ile bitiyorsa alkoldür. Kısa bir açıklama olması açısından söylüyorum bunu. Şimdilerde sabunlarda meşhur parfüm kokuları kullanılıyor olmasına rağmen çok uzun bir dönem limon otu klasik bir sabun kokusu olarak da yer alıyor hayatımızda. Gene Hint limon otunun kokusunu oluşturan moleküllerden biri de geraniol. Daha önceleri isminden çok kez bahsettiğim geraniol aynı zamanda gülün içinde de var. Ancak limon otu bitkisi gülden daha ucuz olduğu için güllü bir parfüm üretirken gül yağından elde edilen geraniol yerine limon otundan elde edilen geraniolu kullanmak elbette çok daha ekonomik oluyor. Şimdi bu geniş parantezde kapatalım ve laboratuvarımıza timan ve yardımcısı Kruger'in yanı başına dönelim. Limon otundan ayrıştırdıkları sitrali ketonla muameleye tabi tutarak ellerine iron geçmesini bekleyen bu ikili ucuz kaynaktan menekşe kokusu elde etme yolunda ilerliyorlar demiştik. İlerliyorlar da nereye kadar ilerleyebiliyorlar? Çok uzun ve dikkatli çalışmalar ve yoğunlaştırmalar sonucunda el bir malzeme geçiyor geçmesine ancak bu malzeme iron olmadığı gibi haliyle onun vermesi gereken hoş menekşe kokusuyla da pek ilgili değil. Yani bir ilgisiz kaynaktan limon otundan yanlış bir formülle menekşe kokulu iron molekülünü elde etmeye çalışan bizim tüccar birim adamları hüsrana uğramış durumdalar. Timan üzüntüyle başını ellerinin arasına alıyor yardımcısı Kruger zaten onun böyle bir anında gözüne görünmemek için laboratuvarının neresine saklanıyor. Durumda. Hava basık, kapalı ve yoğun bir hüzün çökmüş durumda ortalığa. Neden sonra Timan Kruger'e sesleniyor ve diyor ki Kruger'cim gel bu akşam biz bir dışarı çıkalım ve bizi aylardır meşgul eden bu deneyin başarısızlığı unutmak için kendimizi alkole vuralım. Kruger'de de aynı hayal kırıklığını içeren ses tonuyla cevap veriyor. Tabi Timan abi hatta istersen atlayıp Osmanlı illerine gidelim. Eğer Ramazan falan değilse orada da güzel açık meyhaneler bulabiliriz. Kadıköy'de Menüsene falan gidebiliriz. Deriz. hem açık havada masaları var hem de oranın zeytinyağlı fasulyesini tek geçerim bu alemde. İki kafadar başarısızlığı unutmak için alemlere akmaya karar vermişken timan uzun deneylerinin başarısız sonucu olan ve neredeyse kokusuz bir sıvıyı içeren beher kabını ortalarda dolaşan asistanlarından birine uzatıyor ve yavrum şunun içindekini döküver beher kabını da bir güzel yıka sonra ters çevirip kurumaya bırak. Biz Kruger abinle biraz dışarı çıkacağız diyor. Asistan kabı alıyor içindeki neredeyse ise kokusu sıvıyı boşaltıyor, sabunla yıkamadan önce de iyice temizlendiğine emin olmak için bulaşık haldeki beher kabının içine elinin altındaki kuvvetli mineral asitlerinden döküyor. Aman Allah'ım o ne? Kabın içinde kalıp da çeperlere bulaşmış olan başarısız iron denemesi o kuvvetli mineral asitlerini yiyince ortalığı bir güzel menekşe kokusu sarmaz mı? Birbiri ardına yapılan hatalar sonucu ne iron ne de iron olması beklenen şey çıkıyor ortaya ama... Bu kez de gene tesadüf ve hatalar sonucu akıllarına hiç gelmeyen bir şey iyononlar nefis menekşe kokularıyla laboratuvarın ortasında belirli veriyor. Tabi gidip illerine gidip Benusen'de kafa çekme senaryoları falan bir kenara bırakılıyor. İki kimyasalın karışımı olan iyononlar üzerine çalışmalar başlıyor. Bu icatlar hemen sonra iyononlar iki izomere ayrıştırılıp alfa ve beta iyonon ismi altında sınıflandırılıyorlar timan tarafından. Bu tartışmalı başarıdan sonra kimya dünyası Asetonun yani dimetil ketonun yerine başka metil ketonlar koyarak bu kez de metil iyonunu elde ediyor. Metil iyonun daha önce bahsettiğim gibi bugün artık pek çok parfümün içinde olmazsa olmaz bir şekilde yer alan hafif ağaçsı ve yer yer menekşe yer yeryende süsen kokunu çağrıştıran kokusuyla bir daha çıkmamak üzere parfümörlerin paletlerine dahil olan bir molekül oluyor. Tiemann ve Kruger'in patentini aldıkları yıl yani 1893 yılında iyonon menekşe yağının alternatifi olarak piyasaya kilosu 1000 dolardan satışa sunuluyor. 50 yıl sonra 1943 yılında aynı malzemenin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satış fiyatı kilo başına 10 dolara kadar iniyor. İyononlar yani alfa, beta ve metil iyononlardan sonra artık bugün kimse menekşenin doğalının peşinde koşmuyor. Menekşe'ye çok benzeyen süsen kökü yani iris içinde Aynı şey geçerli çünkü metil iyonun süsen kökünün karakteristiğine çok yakın kokusal ipuçları verebiliyor. Süsen kökü veya irisi doğal halde bulmak bugün için zaten ne kadar parayı gözden çıkarırsanız çıkarın neredeyse imkansız. Zira esas olarak Floransa bölgesinde meşhur olan bu çiçeğin kokulu kökünden ham madde elde edebilmek için o kökü distile etmeniz yani damıtmanız lazım ve bu distilasyonunda başarılı olabilmesi için soyulmuş süsen köklerinin en az 2 yıl bekletilmesi gerekiyor. Bu 2 yıllık bekleme dönemini geçirmediği zaman süsen kökünün kokusu tam olarak açığa çıkamıyor ve distilasyonda başarısız oluyor. Paranın zamansal değerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde de kimse bu en az 2 yıllık uzun yatırım sürecini elbette göze alamıyor ve pek nadir olarak gerçek doğal iris köküne rast ...diyebiliyoruz parfümlerin içinde. Iris yani süsen köküne geçip de... ...konuyu fazla dağıtmayayım ve içinde... ...çiçek veya yaprak olarak menekşe notası... ...barındıran birkaç bilindik parfüm... ...sayarak bugünkü bahsimizi kapayayım. Dior'dan Miss Dior Sherry... ...Calvin Klein'dan Euphoria... armani'den Acqua Di Gio... ...Gerlan'dan Ensolans... ...Kenzo'dan Flower...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 gibi facebook.com/vedatozan koku adresinde görebilirsiniz. Ben Vedat Ozan, radyonuz kokusuz kalmasın. Sevgilerimle. Koku. Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program.